Açık Radyo Açık Dergiden Mutlu Akşamlar sevgili dinleyiciler. Teknolojinin Karanlık Yüzü Programı'nda tekrar sizlerle birlikteyiz. Ee, Murat'cığım biz hep böyle işte internetten falan konuşuyoruz tabii ki. Konumuz bir anlamda bunun üzerindeki güvenlikte. Benim aklıma bir şey geldi.